Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Anadolu'nun asil insanları Asil kardeşlerim Uhud günlerindeyiz Hicretin 3. yılı Uhud dağının önünde Nazenin bedenler yere düşüyordu Uhud savaşı Can pazarına dönüşüyordu Vahşi yiğitler yiğidi Hazreti Hamza Efendimiz'i ile uzaktan vurmuş, bu İslam cangaverini şehit düşürmüştü. Vahşi bu haberi Hind'e ulaştırıyor, Hind kin ve öfkeyle geliyor, Hazreti Hamza Efendimiz'in burnunu, kulağını, organlarını kesiyordu. Mekke'ye giderken de bunları kulaklarına küpe, boynuna gerdanlık yapıyordu. Uhud Savaşı'nın en çetin zamanlarıydı. Müminler Peygamber Efendimizin çevresinde destan yazıyorlardı. Dalga dalga gelen Müşluk ordusunu durdurmaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı korumaya çalışıyorlardı. Rasulullah'ın hemen yanında savaşan olup bitenlere tanık olan Hazreti Mıktaat Radyallahu An şunlar anlatıyordu. Kendisini Hakkin ve Kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki. Düşmanın saldırıları karşısında Resulullah'ın bir karış bile gerilediğini görmedim Müslümanlardan bir kısmı onun yanında toplanıyor Onlar dağılınca da bir başkaları onun etrafını sarıyordu Bu sırada Resulullah ise ayakta duruyor ok ve taş atıyordu Attığı ok ve taşlarla düşmanını geriletiyordu Resulullah sanki bir askeri birlik gibiydi. O gün hiç kimse onu bir adım dahi geriye çekemedi diyordu. Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir güzel adam vardı. Peygamber'e kendisini siper edenlerdendi. O güzel mü'min şu kısa fani dünyada nice cilve-i Rabbani'ye mâkes olmuştu. Çok zengin bir ailenin evladıydı. Asıl olansa çok ileri boyutta yakışıklı olmasıydı. Mekke'nin sokaklarında caddelerinde bir görünsündü. Kızlar hemen pencerelere, kapılara koşarlardı. Bu güzel insana yar olmak isterlerdi. Yar olamasalar da böyle bir güzeli seyretmek bile onlara haz verirdi. Bu güzel adam iman iklimine giriyordu. Asil bir mümin oluyordu. Bununsa bedeli vardı. Annesi ona dünyayı izinden etmeye kalkıyordu. Bu güzel insan Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalıyordu. Oradan dönüyor, Medine'ye İslam bilgesi olarak Resulullah tarafından görevlendiriliyordu. Bedir'de tam bir kahramanca savaşıyordu. Şimdi Uhud günleriydi. Savaşın ikinci etabıydı. Müminler büyük bir tuzağa düşmüşlerdi. Düşman kuşatmasının altında kalmışlardı. Müminler Peygamber Efendimiz'i korumaya çalışıyorlardı. Allah Resulü'nün çevresinde olanlardan biri de bu güzel mümindi. Peygamber ikliminin has güllerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adım geri atmıyordu. Onu bütün varlığıyla korumaya çalışan bu güzel mümin ise Musab bin Umeyr'di. İslam'ın bilge insanıydı. Etkin bir Kur'an okuyuşu vardı. Kalplere işleyen konuşma üslubu vardı İslam'ı temsil eden bir hayatın sahibiydi Medine'li müminlerin üstadıydı Şimdi Uhud günleriydi Musab peygamber efendimizin etrafında Kıyasıya mücadele ediyordu Mekke müşriklerinden Çetin savaşçı Abdullah bin Kamiya Peygamber efendimizi hedefine koymuştu Ona ulaşacak ve öldürecekti Bütün çabaları bunun içindi Müşrik Abdullah bin Kami'ye hücum ediyor, onun hücumunu Hazreti Musab bin Umeyr karşılıyordu. Onun hücumlarını her defasında durdurmaya çalışan Musab radıyallahu anh'dı. Musab bu çetin müşrik savaşçıya karşı direniyor, yer yer savrulmalar da yaşıyor ama mücadeleden bir an bile geri durmuyordu. Bu arada müminlere su hizmeti veren yiğit kadın Nesibe Hatun da devreye giriyordu. Abdullah bin Kâmiya'nın hücumlarına karşı koyuyordu. Kamya Nesibe Hatun'a bir kılıç darbesi indiriyor ve Nesibe Hatun omzundan yara alıyordu. Gere düşüyor hemen kendini topluyor ve bu müşrik Kâmiya'nın hücumunu durdurmaya çalışıyordu. Kâmiya'nın karşısında daha çok Hazreti Musab bin Umeyr ile Nesibe Hatun vardı. Bu mümin adamla mümin kadın Peygamber Efendimize. Bir şey olmasın diye canhıraş bir halle savaşıyorlardı. Abdullah bin Kamia üst üste darbeler indiriyordu. Bu darbelerden biri Musab bin Umeyr'in sağ elini koparıyordu. Arka arkaya gelen darbelerden biri de sol elini de koparıyordu. Kamia Musab'a son hamlesini yapıyor, mızrağı Musab'ın vücuduna saplıyordu. Musab radıyallahu anh, Ayakta duramıyor ve yere düşüyordu. Peygamber ikliminin bu has külü toprağa düşüyordu. O nazenin bedeni bir daha yeryüzünde ayağa kalkamayacaktı. Toprak sanki kadifemsi bir halle onu bağrına basıyordu. Kamya Hz. Musab bin Umeyr'i zıhlı olduğu için Peygamber Efendimiz olduğunu sanmış ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürdüğünü Zannetmişti. Ve büyük bir sevinçle ve tüm gücüyle bağırıyordu Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diyordu Bu ses Uhud dağında yankılanıyordu Müminler bu sesi duyuyorlar ve tam bir şoka giriyorlardı Sanki üzerlerine buz dağı yıkılmıştı Donmuş bir halde kala kaldılar Artık iki cihan sevgilisi aralarında yoktu. Artık öncüllerini kaybetmişlerdi. Artık her şey bitiyordu. Bazı Müslümanlar kaçmaya çalışırken, Resulullah öldü ise yaşamanın ne anlamı var diyerek, müşriklere daha bir hışla saldırıyı başlatanlar da vardı. Bazı Müslümanlarsa, Resulullah öldü ise Allah haydır, Allah bakidir, Allah ölmez diyerek savaşmaya devam ediyorlardı. Hazreti Enes bin Nadır Radıyallahu an bunlardan biriydi. O şöyle sesleniyordu: "Ey Müslümanlar, eğer Resulullah öldürülmüş ise Allahu Teala hayıdır, baki'dir. Resulullah'ın çarpıştığı dava uğruna siz de çarpışın." diyerek savaşmaya devam ediyordu. Bazı Müslümanlar Allah'ın Resulü'nün vefatını gerçek olarak kabul ediyor ve büyük bir hüzne gömülüyorlardı. Sanki elleri kolları kalkamıyordu. Hazreti Enes bin Nadir onlara da sesleniyordu. Neden şaşkınlık içindesiniz? Hemen kalkın ve savaşın. Resulullah'ın canını verdiği davaya siz de canlarınızı verin diyordu. Ama onlar ağır davranıyordu. Onların ağır davranmalarından dolayı Allah'ım şu Müslümanlar yaptıkları şeylerden dolayı senden affe özür diliyorum. Şu müşriklerin Resulullah'a karşı yaptıkları zorbalıktan beni uzak tutman için de sana sığınıyorum diyor, süratle savaş meydanına dönüyordu. Bu sırada Hz. Sa'd bin Muaz'la karşılaşıyor, ona ey Sa'd, cennetin kokusu ne hoş. Ben bu kokuyu Uhud'da gerçekten hissediyorum diyor, kahramanca savaşıyordu. Ama az sonra müşriklerden aldığı ok ve darbe yaralarıyla yere düşüyor, ruhu ezeli aleme yürüyor, şehitler kervanına katılıyordu. Savaş bittikten sonra Hz. Enes bin Nadır'ın bedeni tanınmaz haldeydi. Sayısız ok yaraları ve kılıç yaralarıyla bedeni tanınamaz bir hale gelmişti. Ancak kız kardeşi onu elinden ve dişlerinden tanıyabildi. Savaş alanının bir tarafında bu acılı haller yaşanırken Resulullah'ın çevresinde hala ölümcül savaşlar sürüyordu. Bazı müşrikler Resulullah'ın karşılarında olduğunu biliyordu. Bunlar bir grup müşrikti. Birbirleriyle ahitleşmişlerdi, karar almışlardı. Resulullah mutlaka öldüreceklerdi. Ama Müslümanları geçip de Resulullah'a ulaşmaları bir türlü mümkün olmuyordu. Müşriklerden Utbe bin Ebi Vakkas eline bir taş aldı ve Resulullah'a fırlattı. Taş hedefine vardı. Resulullah'ın gül yüzüne çarptı ve bir dişini kırdı. Resulullah'ın gül yüzleri yaralandı. Müşriklerden Abdullah bin Şihab da bir başka noktadan saldırıya geçti. Peygamber Efendimiz'in yanına kadar yaklaşmayı başardı. Peygamber Efendimiz'e bir kılıç savurdu. Bu kılıç darbesiyle Efendimiz dengesini kaybetti, müşrikler için hazırladıkları çukura düştüler. Çetin, savaşçı Kami'ye da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyice yaklaşmıştı. O da kılıcıyla resul Ekrem Efendimiz'e bir kılıç savuruyordu. Kılıç Peygamber Efendimiz'in omzuna isabet edecekti ki Efendimiz'in çukura düşüşü kılıç darbesinden kendisini belli ölçüde kurtarıyordu. Ama kısmen de olsa ...omzundan yara alıyordu. Çukura düşmesi... ...zırhının halkalarının... ...gül yüzlerine batmasına neden oluyordu. Peygamber Efendimizin... ...çukura düşmesi... ...müştüklerce öldü şeklinde algılanıyordu. Ve hedeflerine... ...vardıklarını düşünerek geri çekiliyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz... ...süratle geliyor... ...gül yüzleri alkanlar için dolan... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...elinden tutuyor çukurdan çıkmasına yardımcı oluyordu. Hz. Talha da Efendimizin vücuduna omuz veriyor, böylece çukurdan çıkmasını temin ediyorlardı. Tüm bu acılı olaylar içinde Resulullah doğal halinden hiçbir şey kaybetmiyor, bağırıp imdat dileyerek çığlık atmıyor, vakar içerisinde mücadelesini sürdürüyordu. Müşriklerin bu ölümcül saldırılarından sonra da Allah'ım kendilerini Rablerine davet eden peygamberlerinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtuluşa erebilir diye sitem ediyorlardı. Yanındaki müminler peygamber efendimizden müşriklere beddua etmesini istediler. Gül yüzü kana bulanmış, dişi kırılmış, gül yüzü ciddi boyutlarda yaralanmış, zırhının halkaları yanağına batmış olan Allah'ın Resulü'nün dudaklarından dökülense, ''Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben davetçi ve rahmet ericisiyim. Allah'ım, kavme doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar.'' buyuruyordu. Peygamber Efendimiz Uhud günü denilen bu Çetin Uhud Savaşı'nda, bu savaşın ikinci etabında tamamen düşman ordusunun arasında kalmıştı. Ama bir adım dahi gerilememişti. Ulu bir çınar gibiydi. Ölüm rüzgarı çevresini yalayıp geçiyordu. Ölüm Allah'ın Resulü için en büyük sevgiliye vasıl olma nedeniydi. O Allah'ın Resulüydü. Sadece Rabbinden korkardı. Gayrısının korkusu O'nun iklimine giremezdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam